Günaydın Günay ay aydın günay ay ay aydın günaydın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 Buyursunlar efendim. Buyuralım günaydın. Diyelim. Ha. Ha. Ha. Anladığımız ha. ziller konuşmaya şimdi başladı. Şimdi başladım. bir şeyler değişti. <gülüyor> ee, o zaman şöyle başlayalım. İlk olarak konumuz uzayla ilgili olsun. Çünkü bugün genç kardeşlerimiz ne yaptı? Okullar uzay, açıldı. Uzayın ilk günü bugün. Bugün uzayın ilk günü. Uzaya gidecek dünyanın ilk kadın uzay turisti. Ee, bugün yola çıkıyor. İranlı Enuşe Ensari. Ee, ağlaya ağlay gitmiş o bizim sinirlerimi bizi bozdu biraz. Niye yani, ağlıyor canım? 20 milyon dolar verdi ya bu. Ondan ağlıyor. <gülüyor> Sen 600 TL <gülüyor> üzülüyorsun, millet 20 milyon 20 e, milyon dolar ödüyorlar uzaya gitmek için. Herhalde tatlı Yemek falan var. Yemek falan var. Aslında yemekte o kadar da bir yemek değil. Çünkü bir haber yani neyle bağlandıracağım? Bugün uzayla ilgili haberleri öne aldım. E ee, uzayla ilgili ilk haber e, şeyden geldi. Bir haberde Japon bilim adamlarından geldi. Uzayda aç kalmak yokmuş bundan sonra. Ee, Astronotlar Uzayda tarisi... zaten şimdi mesela kıra gidersin, pikniğe gidersin. Hmm. Haşlanmış ne olur, ne yumurta şey olur. Haşlanmış yumurta olur. Tamam, anlıyoruz da labada madımak. Ot. Oksijen. <gülüyor> oksijen yüzünden ne yapar? Vücut bunu... daha çok yakmaya başlar, acıkırsın. Evet. İşte açıldı. Evet, doğru. Ama uzayda zaten oksijen yok. Doğal olarak. Hava diye bir şey yok. Abi o fanusun içinden soluyor, soluyor zaten. O da pis insan... bir hava çünkü insanın ağzı kokuyor. Sermiyor. Ha yani açsan bile aç, eğer acı kırsan o da koku yaptığı için çok affedersin böyle bir kısır döngü insanın midesi bulanır. İki, iki peksimetre zaten geçiştir. Sen ağzın kokmasın maksat. Kıtır kıtır onu ye. Valla çok iğrenç şeyler var. Uzayda aç kalmak yok. Demek ki bugüne kadar e, şey yapıyorlarmış adamları aç bırakıyorlarmış. Şöyle çok da bir şey yedirmiyorlarmış. İki gram bisküviyle astronot bisküvisi diye bir şey çıkarmışlar. Astronotların sen nasıl indiğini hatırlamıyor musun? Aç yani? köpek gibi iniyorlar affedersiniz. Selam sabah yok direkt. Pekerlekli sandalyeyle dağ gibi adam gönderiyorlar Oraya, adam ayakları üstünde duramayacak halde iniyor. Bir de ona şey diyorlar. Yok orada yer çekimi yok ya ondan bütün iskeleti değiş. Ya bırak adamı tamam. aç köpek gibi alt ay çalıştırırsan o olacak. olacak. Ee, Japon bilim adamları soya ve ipek böceği. İpek, ipek böceği mi? İpek böceği dedim pupa. Hani böcek kelebek oluyor ya. Evet. Kelebek olmadan önce o kozadaki haline pupa deniyor. Tamam. Mesela pupa yerken. Anladık. Bak. Cümle içinde kullanıyorum. Teşekkür ederim. Ee, bunun tozundan. Onlar Böcek tozundan mı? Yani pupanın tozundan. Evet. Ondan sonra soya şeyinden işte falan Anladım. onları bir araya Ağa, Ağa, falan fıstık karıştırıp astronot bisküvisi, bisküvisi yapmışlar. Bisküvit. E bunlar size ilk önce Japonlar bir astronot yapsınlar da ondan sonra bisküvitini yapsınlar. Var Bilmiyorlar ki astronotun ne abi istediğini. Abi herkes şey yapmıyor yani şimdi sektör sektör çalışıyor. Bir kısım ülkeler adamını gönderiyor. Kimdir? Bunlar belli zaten. Birisi Çinlisi, motorunu yapıyor, birisi, yani birisi, birisi yedek yapıyor, birisi yapıyor. Atıyorum biz de bir şeyini yapıyoruz, bizimde bir yerden bir ucundan tutmamız lazım. Hiçbir şeyini yapıyoruz biz ya. Uzaya giden adamın üstünde Türk hiçbir şey. Bari şu mekiklere güzel kilimler. Değil mi? Şöyle duvarına monte edilecek bir e, kaşık, çatal. Onu bir yapalım bari. Bir uzay kaşı, ama böyle şey tahta kaşık, çatal değil de. Ne olacak? ne bileyim. Titanyumdan. Titanyumdan olabilir. Üstü ha. de şey teflon kaplı olabilir. Çünkü ha. biliyorsun teflon uzay araştırmalarında <gülüyor> bulun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Teflon kaşık, teflon çatal. Şey ne olabilir ya. Ne kadar güzel bir ya. ya bilmiyorum bir, hiçbir şey olmasa bari bir şey göndersek. Mesela bunlar. Lokum gibi mi? Lokum değil de. Lokum biraz şey. İç kıyar da. Cezerya mesela. Çok Ama cezerya e işte adamlar bunu uz astronot bisküvitini yapmışlar. Artık hiçbir şeye gerek kalmaz. Ben sana hemen şeyi vereyim, tarifi vereyim. 200 gram pirinç tozu, 50 gram soya tozu, 300 mililitre. Sır toz mu bu? Has bir şey koyulmuyor mu işte? Abi ya? bisküvit dediğin şey, zaten tozları bir araya. şef sunta diye bir şey var ya. Evet. Şimdi mobilyadaki sunta teknolojisiyle gıda sektöründeki bisküvi teknolojisi aynı. Ha. Mesela ekmek yiyorsun, onların kırıkları. Ondan sonra atıyorum bir şeyler, yok. o kırıklar toplanıyor, hepsini, topluyorlar. hepsini topluyorsun. Ondan sonra onları bir araya getirip sıkıştırıyorsun. Pişkivi dediği şey ne? Ben ondan ki... sevmiyorum bisküvi İyi, canım. Ben daha masif, masif. ya da öyle ya. Evet. Evet. Hayatımızı zaten masif üstünde kurmamız lazım. Eee uzayda komple sadece şey <gülüyor> yiyorlarmış bundan. Vallahi bugüne kadar bisküvi bile Neye yapıyorum. banıyorlar? Yer çekimi yok. Bam. Uçuyor her şey. Suyu yani şimdi i̇şte. mesela burada çayı içersin. Hı. Orada çayı da bardaktan Hı. içemezler. Pipetle içecekler. E nasıl ağzına mı bandıracak? Maalesef. Maalesef bir parça ağzını atıyorsun, teksimet üstüne çay. Ondan sonra ağız içinde harmanla on. Onun... Ama ağz içinde de yer çekimi yok ona bakacak. O tabii usta. canım Habire genizinde <gülüyor> diye o şey Neil Armstrong'un ilk konuşmaları öyle. Bu insan <gülüyor> orada çok. Tabii şey canım kaçmış. yine Güya da şey diyorlar uzak ya ayda o yüzden şey yapıyor. Cızırtı, e, cızırtı yapıyor. ne alakası var adamın temiz diyor Habire ya. İlk aya zaten tüküren de Neil Armstrong fazla çıkarmış. Çünkü, çünkü dayanamamış buraları dolmuş çünkü Ya Gerçekimi de yok O nasıl bir etki yarattıysa krater gibi Bugün vay vay vay diye baktığımız şey Neil Armstrong'un çok affedersin Püsküvütlü tükürükleri var. Hala gidin bakın isteyen kontrol etsin Üstelik de pötibör çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim abi. efendim. Bu kadınca sizinle yiyecekmiş, bisküvi mü yiyecekmiş? Bu 20 oluyor. milyon dolar verdi, bisküvi mü yiyecekmiş? Şimdi bisküvi yedirip getiriyorlar. Bazısı da saf alıyor, anacığım parasını bol buluyor, ne yapacağını Kocasıyla şaşırıyor. gitmiyor mu, yalnız mı gidiyormuş? Kocasıyla da gitmiyor, 38 yine boşanmış şimdi aramızda kalsın Ege'de. O zaman da, bu Kocası çok şimdi, önemli bir şey. Tabii, şimdi uzay abi. turizmi dediğimiz şey, sadece bugüne kadar gidip uzayda durmak, biraz aya yakından bakmak, dünyayı uzaktan bakmakla. Hiç bakmak alakası da. yok halde. Ama şimdi mesela... Nasıl diyeyim böyle? <gülüyor> yani. kızlar, erkekli yani ortamlar. Yani buna bas filak o anlar yani. Yerçekimsiz ortamda başka denemeler için de artık uzay turistleri sıraya girecektir. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın dın. Günay ay ay ay. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Devam ediyoruz. Ee, kısa bir ayrılıktan sonra şimdi İngiltere'deyiz. İngiltere'de bundan sonra sokaklara çöp mü atacaksınız? Evet. Hayır. Hayır. Sokaklara At çok öf edersiniz. Tükürecek misiniz? Yok. Hayır. Zaten normalde çok öf edersin. Hiç öyle bir şey yapıyor musun Ege? Tükürme çok yapan bir insan değilim. Çöp, çöp atarım. atarım. Çöp dediğin ne tür? İzmarit. iki pet şişe. pet şişe. Üç. Yani mesela, kutu, kutu kola mesela işte Onu içtim. da böyle sokağın ortasına değil. Ağaç Lizi, diplerine. Ağaç diplerine. Veya, mesela Tunalı Hilmi'de elinde bir çöple yürürsen atacak yerin yok. Maalesef. O yüzden ağaç diplerini değerlendirmek zorundasın. Doğru. Bravo ama İngiltere'de Middlesbrough Belediyesi tarafından 158 ayrı noktaya konulan sokak lambaların üzerindeki kameralar sadece ve sadece insanların bu tür hareketlerini izlemek amacıyla kuruldu. Bunlar, çöp atanları Bu kameralar evet çöp atan, affedersiniz tüküren veya e, bir takım ifrazatlarını e, sokakta gidermeye çalışanlar bunlar. Peki bir şey soracağım, ben çöp atarken kamera beni takip ediyordu, öbür tarafta kapkatçıyı çekmiyor mu makine? Londra'dan bahsediyoruz Ege ve Middlesbrough Belediyesi. Orada da var kapkatçı. Yani şöyle söyleyeyim, Ankara'da mesela çay yolu <gülüyor> falan nasıl sence? Şehir dışında. Şehir dışında. Midilusportta aynı öyle yani. E, yani. Yani e, nezi yani o anlamda sakin aileler oturuyor yani. Gene vardır canım orada, iti uğursuz uğramıyor. Kapkançı orada oturmuyordur da orada çalışmaya <gülüyor> gidiyordur. <gülüyor> ha e, çalışmaya gidiyordur doğru doğru. Ona e, dokunmuyor kameralar. Sırf bir yere bir tane mandalin kabuğu düşen benim peşimde mi? İngiliz... Bütün şu anda Interpol benim peşimde mi? Yani Am ma Şimdi mandali mandalinanların da durumuna göre değişiyor bu satsuması var bir de onun şeydi çok çekirdekli olan kokulu olanın adı neydi mandalin hayır ya böyle küçük olur ben Zerzavat'a pek hakim değilim. Seninle. O Zerzavat mı deniyor onlara? Bir de genel adı olarak. Doğru. Neyse işte onların e, şey e, kabuklarını attığın zaman o güzel bir koku yapar ona bir şey demiyorlar ama diğer e, ürünlerde öyle bir sorun yaşıyorsunuz. E, bu kapalı devre sistem direkt belediye başkanının odasına bağlı ve üyeler de aynı şekilde izliyorlar. Peruklarını takıp ee, böyle. Çöp atıldı diye. <gülüyor> çöp atıldığı dakikada ve azarlıyorlar. Orada bir megafon ve oparlo sistemi koymuşlar. Ee, Orada koyduğun zaman oradan belediye başkanı den mi istersin? Encümenden mi istersin? Sinkaf, sinkaf, ağza alınmayacak laflar hakaret. Partis benim dediğimi duyacak mı peki o makine? Ne bu, filmi çevirirsin? Hayır şimdi mesela <gülüyor> e, şey oldu. Ne oldu? Ben çöpümü düşürdüm. Evet. Hayvan elif diye bağır, belki düşürdüm ben atmadım. Ya ben açıklamamı yapabilecek mi? Orada miyim kamera onu? diye bir şey var herhalde. Önce mesela ikaz ediyor seni. Mesela şöyle de olabilir İngiliz. Tamam be. alıyorum ben zaten onu atmadım ki. Güzelim mandalina niye atayım ben yani Ya verme diye. lan bana diye mesela belediye başkanı da orada şey yapabilir. Ama şöyle bir şey diyordur adam yani İngiliz beyefendisi diye bir model var önümüzde. Adam diyordur ki sen mesela yeşil tişörtlüsün adını da bilmiyor. Sen yeşil tişörtlü. Evet evet sağa sola salak gibi bakma sana söyleyeyim. Ben falan diye bakarken yukarı bak direğe bak diyecek. Bakmıyorum ben de hadi bakalım ne yapacak. Eşek gibi bakacaksın diyecek o da. Bak lan buraya diyecek bak buraya. Ondan sonra... Mesela sen bakmamakta sığa diyorsa oraya karşılığında şer koyacak. Bakmayan. Hadi canım. Diye öyle bir şey diyecek. Var mı yetkisi öyle İngiliz belediyesi? Tabii ya belediye korkunç etkilerle orada belediye yasası çıktı. <gülüyor> korkunç etkilerle dolu. Korkunç etkilerle yani kraliyet ailesinden sonra belediyeler geliyor ya. Yapma yahu. Yahu inanılmaz. Bildiğin gibi. Eee sonra onu aldıracaksın. Onu aldıracaksın. Beyefendi, onu düşürdünüz. Alır mısınız? Herhalde düşürdüğünüz bir yanlışlık olsa gerek diye düşünüyorum diye belediye başkanı. Ama cüzdan falan düştüğünde bakıyorum hiç ses çıkarmıyorlar. Ha, orada belediye Şşşşş. işçiler Bıacı geliyor orada. 14. Cadde'ye git. Orada çöp tenekesinin yanına şey düştü. Cüzdan düştü. Kalınca ama da duruyor diye. Oradan hemen fıt fıt fıt e belediyenin de bir takım giderleri var. Hı. Devam ediyoruz. <gülüyor> e, <gülüyor> bir diğer önemli haberimiz de ister misiniz? Alalım. Brezilya'dan bir adam. Bu adamı hepimiz biliyoruz. E, Claudio Paulo Pinto. Bu adamın özelliklerini nereden biliyoruz? Neydi? İlk defa duyuyorum Brezilyalı adamın adını. Ya gözlerinin yuvasından dışarı 7 santim çıkaran bir adam vardı. Ha, uluslararası göz belartma şampiyonu. <gülüyor> ha. O uluslararası göz belartma şampiyonu iş arıyormuş ya. O zaman gitsin bir yerde iş bulsun bir şey tezgahtarlık yapsın bir ya, şey şöyledir. Enge kitabına girerken çok iyiydi. Çok havalıydı Bununla kendisi. Bir gelir mi kazanacağını düşünün yani. Evet. İşte öyle. Gözlerimi bir bu kaç yaşında? Sizi Genel müdür yapalım şirketimizi. Gözlerinizi çok güzel belertiyorsunuz. 38 yaşında. Gencecik ben adam. sadece bunu soruyorum. Beyefendi yaşınız kaç? 38. Mesleğiniz göz belertir. Teşekkür ederim. Başka sorum yok dedim yani. İki defa gülersin. Ol. Bunu... Da... <gülüyor> Olsa bu adam. Diyelim hadi Koray'a ısrarcı olduk. Koray böyle böyle bir değer var. Brezilya'da. Bunu, bunu değerlendirelim. Radyomuzun saflarına katalım diye. Geldi diyelim. Neydi adamın? Paolo muydu? Paolo. Paolo! Döndü. Niye gözlerini şey? Ha ha güldü. İkinci gün güldü. Üçüncü gün ne yaparsın sen bu adamı? Ya Paolo. sinirlen bozma derim ben. O Paolo seni. bir git Allah aşkına dersin yani. Ondan sonra beşinci günde zaten küfür yemeye başlar. Zaten sen ondan gözünü sonra. gözünü falan diye. Gözünü de bir mor artırsın. Esprisi de kaçar. Farklı bir şişkinlikle halletmiş olursun. Ya belki de adam belertik gözle iş aramıyordu Yani normal mesela. Mesela, Efendim, adım, o mesela. Ben, ben ofis boy olarak çalışmak istemiyorum. 38 yaşında da eşek kadar adam ben ona bir şey diyemem. E sen ki. 38 yıl boyunca hiçbir iş tecrübesi edinmeyip sadece göz belertesen ha. Paolo küçükken de öyle yapıyormuş. <gülüyor> İblis <gülüyor> mi? Yavrum <dedi>. okula gittiğimde <gülüyor> bunu aslında ne yapmak lazım biliyor musun? En güzeli o olur. Ne, ne, bunu anaokullarında çalıştıracaksın. Çocuklar orada öğlen yemek çıkıyor var. ya ha. bak yemeğini yemez <gülüyor> diye gözlerini belerterek Çocukları gittin mi hiç? Ben gittim. Bir hafta falan gittim. Bir hafta atıldın mı sonra? Beni attılar evet. Uyuşturucu satıyordum ben çünkü. Hmm, ben de zaten şey... atmadılar da beni ağ... ya orada biliyorsun. Sen o şey mızmızlık falan yapmışsın dedi. Ben çok ağladım. Bir de bir kere de tatsız bir olay oldu. Tatsız bir olay derken? Biraz aç ya burada şey değil. Ya şimdi herkes orada herkes ne olduğunu bilsin ya. Ben anokuluna gittiğimde daha şey yapamıyordum. Ne tuvaletini, ayakkabılarımı mi? bağlayamıyordum. Ha. kendi kendi tuvaletini tutabiliyor muydun? Yani tutabiliyordum bez, bez teknolojisi mi yoksa yok tutuyordum da bir süre bir süre tutabiliyordum bizi öyle uykusuna yatırıyorlardı hı hı. ondan sonra ben bir öyle uykusunda kabahatle uyandım hangisi küçük kabahat büyük kabahat küçük kabahat öğretmenim dedim ben Anaokulun tuvaletini kullanmak istiyorum müsaadenizle. Gidip hemen geleceğim, uykumak kaldığım yerden devam edeceğim. İyi dediler, giy ayakkabını gittiler. dediler. Ama ayakkabı bağlama konusunda bana yardımcı olmalar çünkü orada hep şey yapıyorlardı. Her şeyi kendimiz öğrenmeliydik falan. Ben bağlayamıyorum, bağlayamıyorum dedim. Kimse seni ciddiye almadı. Kimse ciddiye almadı. Nedense bağlanmamış ayakkabılarla da tuvalete gitme teknolojisini henüz edinmemiştim. <gülüyor> Madem bağlamıyorsunuz. <gülüyor> Ben de böyle böyledim. Orada tepkini koydun. O olaydan sonra da zaten seni... zaten yani itibarım sarsıldı. Böyle bütün İzmir'deki anaokulları arasında şey oldu. Mim koydular koydu yani sana. Bu çocuk böyle Aynen. böyle ayakkabısını bağlamadı. Ama sonra ondan sonra hiç yapmadın değil mi? Ondan sonra da yemin ettim. Bir daha da yaparsam kessinler dedi. Ve bugüne kadar geldin. Helal ben olsun. Ve hala tutuyorum. Hala yeminimi bozduramadılar sana ya. Ben işte böyle bir adamım. 25 senedir tutuyorum. <gülüyor> Helal olsun. Kırsınlar. Tebrik ediyoruz. Ya ama orada işte mesela okulunda çirke patlıcan diye yemek veriyorlardı. Çocuğa patlıcan verilir mi ya? O damakları kabarır adamın ya. ya. İşte mesela patlıcan geldiği gün Paulo'yu da getirsinler çocuklar ham hum şarolap yer. Bağlar. Mesela öyle uykusuna yattılar ranzalara. Paulo'yu bir dolaştıracaksın koridorda. Bir tane var ya ses. Herisi gözünü açamaz karşısında çekiyor. E, e, Normalde baktığınız şey zaman Efendi mi bir adam da gözlerini belerttiği zaman gerçekten Bambaşka böyle şey oluyor. Bir o beyaz akları içerisinde küçücük minnacık kalıyor. Çal, çal damarlar. E, e. Buyurun efendim. efendim. Bir diğer e, günün gelişmeleriyle devam edelim madem öyle. <gülüyor> İstersen hadi biraz da son saate bırakalım. Öyle çok mi? güzel şarkı var şimdi. Bir trafikte olan insanlara sinirleri yatırsın. Gerçekten o zaman çok Melek Yavrulara şarkı. başarılar diliyorum ben. Günaydın. Günay ay aydın dın dın Günay ay ay Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler Güne başladığımız dakikalarda içimizin yaşam coşkusuyla dolup taştırışı dakikalarda Fahir Önç o coşkuyu tamamen emmek için bir dosya hazırladı ve karşımıza hoş geldiniz efendim Hoş bulduk dosyamızın adı ortada bir cenaze var el birliğiyle kaldıracağız dosyası Fahir bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, hemen dosyamızı... Bundan önce de böyle bir dosya hazırlamışsın aynı isimde. Üzerine mi save ettin, yoksa... <gülüyor> Yok bu farklı. Ee, bu farklı neden? Çünkü hepimiz bir gün öleceğiz şimdi. illaki ki sen uzun yaşamanın e, sırlarını araştırırken... Bir gün bir bakacaksın ki ölmüşsün. Nanay kentte Nanay dubleks. Nanay kentte hepimizin dubleks. Bu dosyanın adını değiştirsem mi? Değiştir bence çok Bence yorumlar. de evet onu değiştiriyorum. Nanay, Nanay kentte dubleks. Yok yok Nanay dubleks Nanay kentte olmasın. bambaşka bir yaşam. Yok. Orada isteyen dubleks de oturur. Nanay i̇steyen kentte üst. uygun fiyata dair. Hayram. Uygun fiyata da olmaz. Stüdyo tipi daire olsun bence. Bence isteyen stüdyo tipi isteyen bir şartı. Ben şöyle tartı. diyorum. Nanay, Nanay kentte Avrupai daireler. Yaşam. Ama şöyle de olabilir ya. Nanay kentte hostels. <gülüyor> O da Mesela çünkü yani hani toplu bir kalınma olacak diye düşünüyorum. O zaman nanayken diyorum ben. Evet, tamam. Nanayken projesini açıyoruz. <gülüyor> Hepimiz yarın öbür gün birbirimizi gömeceğiz. Evet doğru. Illaki kimse ortada kalmayacak. <gülüyor> e, ama illaki öleceğiz. Ölürken... Bu zaten bizi rahatlatan bir şey <gülüyor> değil mi? İçimizde. Birisi bizi gömüceğiz. Evet. E, şimdi yarın öbür gün. Ama önemli kısmı ne? ne? Öleceğiz. Ama nasıl öleceğiz? Ha, herkesin nasıl öleceğini mi söylüyorsun? Evet herkesin nasıl öleceğini e, elimdeki dosyaya göre 19 tane var. Ölüm çeşidi mi? 19 ölüm çeşidi var. Bunların dışında sizde alternatifler. Ne evet tip ölümler bunlar? Efendim kaza ölümleri var. Çeşitli riskli ölümler var. Yüksek risk Risksiz ölüm söyler misin bana bir tane? <gülüyor> Zaten ölümden başka risk var mı öldürken Ölürken rezil olma diye bir şey var. O en, o kötü en kötüsü. Şey. <gülüyor> Mesela ölürken kabahatin. Mesela o rezil olmuş Tam Felaket durum. Öldükten sonra esas kabahatin olursa bence rezil. Süremiz kısıt olduğu için hemen İlk kay tamam. olarak bir köpek balığı saldırısında ölmeye ne dersiniz? Uygun bir... Hayır. Buralara gelmez diyorum ben köpek balığı. Bire 300 olursa. milyonda bir. Daha doğrusu 300 milyonda bir bir olasılığımız var. E, dünyada her yıl ortalama 40 kişi köpek balığı saldırılarından Nanay kente yolculanıyorlar <gülüyor> <gülüyor> e, Dünyada her yıl 40 kişi ha vay be 40 kişi dünya nüfusuna vurduğun zaman da Zaten otomatikman bir şey çıkıyor ee, böyle bir köpek balığı saldırısında ölmeyi ister miyiz? Hayır istemem. İstemeyiz. Siz sen Ege çocuğusun ya Deniz kenarı çocuğusun. istem O adam Konyalı. O istemez tabi. Gerçi belki de ister saf ya bu. Ya ben deniz çocuğuyum diye köpek balığı yesin mi isteyeceğim? Tamam. Tamam. <gülüyor> Manyak manya gibi bir şey işte bu falan. Kardeşim Luna Park'ta ölmek. Luna Park'ta mı? Luna Park'ta. Salıncak mı çarpacak? Valla 300 milyonda bir gene hayır. hayır. Olabilir bak salıncaktan düşebiliriz değil mi? Başka neler olabilir? Kaydıraktan üstümüze şişman çocuk kayar. Kay... <gülüyor> Luna Park'ta bana bir kaydırak söyler misin? Ha oyun parkı diyeceksin mi? Hayır. Luna Park'ta şey var abi salıncağa binmezken ölüm tehlikesi bence çok çirkin. Mesela kenarda duruyorsun. Altan o bakıyorsun. pelerin var ya, pelerinle ha. bir şey. Onun kenarlarına bıçak koyuyorlar. Bıçak koyar. <gülüyor> Kafasına hani ulan. balyozla vurup sigara alma var ya. Orada adamın kafası. Orada sen arkada duruyorsun, adam çekici kaldır, lak. Olabilir. Bu bence de çok şey. Oraya eğlenmeye mi gittik, ölmeye mi gittik? kardeşe Yani. Luna Park'ta ölüm neymiş ya? 300 milyonda birmiş. O da mı 300 milyonda birmiş? Oktay sen onların hesabını iyi tut çünkü bütün paydaları işte. 1 bölü 300 milyon yaz. Hepsini şimdi biraz da ortak uziyor. payda yapacaksın. Peki kafaya Hindistan cevizi düşmesi. Buna ister misin? Hiç istemem. Çünkü, çünkü yer çekimi zaten bulunmuş. Hayır yani yılda 150 kişi ölüyor bu konuyla ilgili olarak böyle bir şey var. Gerçi Hindistan cevizini biz nerede görüyoruz? Alışveriş merkezlerinde görüyoruz. Şurada poşette görüyoruz. Ve poşette, laylon poşette. Hiçbir şey olmaz. En fazlasından bizi e, şey... Kol, kolisi düşse belki... Bir şey olabilir. Ülkeye gelirken İtalya. Veya şöyle olabilir. E, sen mesela aşağıdasındır. Hanım yukarıdadır. Sen de aşağıdan dersin ki Hindistan cevizini açamadım hanım... At o benim hindistan cevizinde O atabilir. Senin elinden tam tutacakken yani kayabilir kafana. Ya Fahir de. şu ana kadar verdiğim bilgiler ışığında bir araştırma yaptım ve bu 3 madde köpek balonu, lünafaktörlüğü ve kafaya hindistan ceviz düşmesine Türkiye'de ölen kişi yok. Yok. Yok maalesef. Şu ana kadar. Evet 4. madde. Ama 4. madde başa lamba düşmesi. E, yılda ortalama 5 kişi. Karpuz mu lamba mı? Karpuzlu lamba. Değişik modellerimiz var. Yılda ortalama 5 kişi ne demek ya? Nanaykent'e gidiyor. Olur mu canım? <gülüyor> Köpek balonundaki 40 kişi gidiyor. Lamba herkesin evinde var. O kadar az kişi olur mu? Demek ki yani öyle e, herkesin karpuzu var. Ev var. Yani, yani. Belli bir yerden düşmesi lazım öldürmesi için Şimdi, karpuzu. Şimdi ülkemizde doğru. evler basık. Basık doğru. Ve basık kokuyor. Çöşküm olsa hadi gene şeyim olur. <gülüyor> Üç, mesela 2,5 <iki> metre. 2,5 <gülüyor> metre. E senin kafa zaten 2 metrede. Doğru. Gerçi senin aklın bir karışta havada oradan da otomatikman düştüğü zaman ne oluyor? Bir şey olmuyor. Bu arada laf soktu galiba ama ben anlayamadım. Ne de Hüsnü Kuruntu gibi laf soktu da <gülüyor> ondan bir şey demedim yani. Onu yapmayayım. Hüsnü Kuruntu mu? Gençlerimiz diyor. Bilmiyor gençlerimiz. Şimdi ki sevgili gençler şimdi Avrupa yakası var ya oradaki şey amcamız. Neydi amcanın adı orada? Tamam. Gazanfer Özcan işte. İşte o efendim sıcak suda haşlanarak ölmek bir başka şeyimiz. Sıcak suda haşlanarak. <gülüyor> Yamyamların eline geçtiğimizde başımıza gelen bir durum. <gülüyor> Haş Sen... Haşlanarak denmez bu ya haşlamak yemek çok için en... kullanılan bir şey. Çok yani. enteresan. İşte şey. o yüzden yamyamlardı. Bir tek. <gülüyor> Olur mu? Japonlarda var. Geçen yıl 150 kişi haşlanarak ölmüş Japonya'da. Adamlar balığı çiğ yiyor. <gülüyor> Kendilerini pişiriyorlar. Abi çok iyi. Neydi? Bir adam nasıl haşlanarak ölür Bana bir açıklar mısınız? Atıyorum kettle teknolojisi hepimizin evinde iyi kötü var. Nasıl Çatılı sıcak şey mi? Banyodasın. Evet. Banyoda duşunu alırken. Kazan mı yapıyorlar? O diyorsun? sırada tuvalet tesisatıyla banyo tesisatı birbirine bağlı. Sifon çekilirse yani. sırf sıcak Sifon çekilirse sırf sıcak işte. Nanarkent'te otomatikman. Dublex dairenin sahibi. Hemen <gülüyor> ben giriyorsun Nanarkent. Hmm, peki. E, yılan sokması, arı sokması. Ne oldu? Ara <gülüyor> mı soktu? Ne oldu? Yılan mı soktu dediğin. Valla anlamda. yılda 25 bin kişi ölüyor. Hadi canım. Yılan sokması da istemem. Çok yavan bir ölüm. Nasıl bir şey soksun istersin? Bize ona göre bir şey gönderir. Hayır, akrep. Yani daha doğrusu, şimdi senin ee, binde birini etmeyen bir hayvanın sokmasıyla ölmek şey. Ta irice bir şey de gönderebilirsin. Mesela aslan yese, sen yılan mı soksun istersin? Aslan mı yesin istersin? Ayı soksun. Ne bileyim abi? Ee, gerçi yani materyalde düşünüyorum şöyle. Senden küçük bir şey tarafından ölmek kötü. Mesela köpek balığı yesin daha iyi. Daha iyi değil mi? O zaman tamam. Bu konuya ben değineceğim. Devam et. Efendim gıda zehirlenmesi. Ister. Ay dünyadaki Çok en sıkıcı. yaman. Çok sıkıcı bir şey. mu canım? Bozukluğum yo yedim. Yo yo yoğurt yedim öldüm. <gülüyor> yoğurt yiyerek ölünmez tavuk. Ben sana söylüyorum. Düğün, düğün yemeği olur. Misal. <gülüyor> Oradaki etli bir tavuk verir. Şey, etli pilav verilir. Veya tavuklu bir şey verilir. Toplu zehirlenme. Orada toplu genel zehirlenme. toplu zehirlenme. Abi o daha çirkin bir şey ya. Toplu ölüm kadar bir şey var mı ya? Ne abi hepimiz bir arada. Komple çıkarıyoruz. Kim gömecek? Doğru. Ya. Kaç Doğru. kişi söylüyormuş böyle? Yılda mı? Hı. Her yıl 79.000 bin zehirlenme vakasından. Yılda 79. Bin. 200 kişi ölüyormuş. O kadar da fazla değilmiş Çok değil da değil şey. şey. Toparlanıyorsun. Nasıl? 79 bin ölü değil. 200 kişi mi? He. Aman. Geç Peki solakların sağ el için üretilen ürünleri kullanması sonucu Solağımız var mı aramızda yok, yok. E, Oradan rahatsız Çünkü her yıl 2500 solak kişi bu şekilde Nanaykent'te e, şey, Solaklar daha fazla mı yok olmaz Çünkü tabi Bak biz hiç fark etmiyoruz solaklar aslında <gülüyor> 10 -10 ya. 12 ya evet. hep arada büyük boşluk çıkıyor. Nanay kentte de solaklara ihtiyacımız var. O aradaki boşluğu bu şekilde hallediyoruz. Bunlar yani demek ki aslında daha çok solak var ama bunlar telef oldukları için salak konumuna mı giriyorlar? Azalıyorlar giderek. Hayır şöyle bir şey var. Onların devam ettiremiyorlar. Abi ne yap? Bir de ne yapabilirler ya solaklar sağ. Ya, ya makas de... diyelim oktay. Adam evet. makasla geziyor. Ama sağaklar için üretilmiş bir makas. Adam sol elini alıyor. Ee, Şöyle falan e, karşıdaki tehlikede o sırada. Ha, kendini kesmek. Kendini kesiyor. Sen makası ileriye doğru tutuyorsun ya. Sağ elle. Evet. Sol elini tuttuğunda düzgün tutabilmek için kendini kesmen gerekiyor. Onu ha? bir ters çevirmen gerekiyor. Bence şimdi. burada abi bu olayda kasaplardan bahsediliyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor ya. Evet. Solak kasap. Solak kasap olup da sağ elini. Elle... Hay Yamanın mesela çünkü şey mesela çalışan ama son, sol son hayvan kesilir mi? bıçak elinde diyelim tamam mı? bilginiz <gülüyor> ne kadar yüksek vardı. butu kesiyorsun. <gülüyor> evet. bıçak hareketi nereye doğru? sola doğru. evet. evet. her dilimde çıt çıt çıt. Çı adam evet. solak. ondan sonra sola doğru hareket ettirince orada et yok. diğer tarafa hareket ettirince de orada el var. <gülüyor> Otomatik manlayken. Evet. Doğru. Binliğe bu... kadar da anlamazsın çünkü en soğuk ya elin en, en mantıklı şey bu da. Bunda da solak değiliz yani buradan yakalayamıyoruz. Uca... Şey herhalde trafik. Trafik. Soldan akan trafikten sağa geçince bir anda. Tabi. Nereden döneceğim oradan gelir. Nereden la. nereden buldum delisi oluyorsun. Küvette boğulma ister miyiz? Evimde ee, çok istemem. uygun. Bakın çok uygun. 685 binde bir olasılığımız var. Ee, geçen yıl 25 bin. Okyanustan geçtim küvetle boğuldum. Yani, <gülüyor> gerçi e, çok isterseniz radyasyon sızıntısı da radyasyon. Radyasyon sızıntısı isterim. Heh, çünkü Şu dakika kadar söylediğin ölüm çeşitleri arasında en havalısı Değil mi? Çünkü nükleer reaktörler ülkemizde kaynıyor. Nükleer Kaç kişi ölüyor musunuz radyasyon, musun? radyasyon, radyasyon. sızıntısı? 30 bin kişi yılda yılda ortalama. Oo, çok banalmış ama şimdi 30 bin kişiyle da... beraber ama e işte, yani. İşte havalı olduğunu düşünüyor herkes. Ama çok... havalı olduğunu düşünüyorsan bu ben enteresan diye havalı zannediyorsun. Çok yaygınmış yani. Tren Yaygın kazan... olsun canım. Sen kendi şeyine bak, zevkine bak. Ne tren kazası mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zevkim doğru. Önemli olan ölümde insanın kendi Tabii <gülüyor> canım. <zevkini> <gülüyor> tren kazası hiç istemem. Niye canım? O da ama toplu istemiyorsunuz siz değil mi? Kiren yani evet, çarpsa daha iyi gelen. Bireysel ölmek lazım. Abi. Ha, kalp krizi veya inme var. We're bana... together die alone bizim şeyimiz bu ya. Bak iki buçukta bir olasılığın garantisini veriyorum yani. Kalp krizi mi? Kalp krizi veya inme. İki Her yıl ortalama bir bayağı bir kişi oluyor. Amca kaba mı? bir hesapla şu stüdyodayken yani birimiz kalp krizi ve inmeden mi gidecek yani? Ben sana söyleyeyim. İçimizden biri kalp krizi veya inme ile ölme olasılığı yüzde yüz. Hatta birden fazla da olabilir. Bu arada kanser isterseniz o da var elimizde. Kanser zaten o garanti. İş kazası son. Söyle. İş kazası olasılığı 43.500'de 1. İş kazası ne olacak? Mikrofon mu bizim çekiyorsunuz? Olur mu abi? Mikrofon neyle çalışıyor? CD mi? Boğazını CD mi kesin? Çok özür dilerim. Bu mikrofonlara ne bağlı? Elektrik değil mi? Biz neyle konuşuyoruz? Neremizle konuşuyoruz? Ağzımızla konuşuyoruz. Ağzımızda ne var? Tükmük değil mi? Evet. Tükmük. Burada konuşurken bir tükmük o mikrofona gelse... O o elektrik ark yapsa. Evet. Oradan bir çarpsa bizi. Ne oluruz biz? Çarpılırız. Aynen <gülüyor> Ya. <gülüyor> Gör, buna biz ne diyoruz? Danaykent. Danaykente de <gülüyor> ayakta da iş kazası değil mi? 2 4 6 8 10 12 14. Yataktan Başka? düşme de var isterseniz. İstemem. tamam. En çok yaşlılarda onu yaşlılığımızda düşünelim. Yaşlılarda ve bizim doğan doğsa. E zaten yazın. bu ranza teknolojisi gençlere göre değil mi ya? Doğan doğdu damdan düşme var yataktan evet. değil ki. Ama damdan. Yatak damda, da, damda olduğu için otomatikman yataktan düşmüş kabul edebilirim. Ranzadan düşme gibi algılıyorum ben bu yataktan düşünce ölmeyi. Ranzadan düşünce ölünmüyor Oktay ya. Nasıl ölünmüyor abi? Ben iki kere düştüm. Bak bugün hala ayaktaysam. Ama bu kalıcı hasarlar, Kalı var, kalıcı hasarlar var, ya. var ya. Bir takım tabii ki. Büyük şeyler atlattık yani. Başka? Bu kadar oktaydı. Nasıl, nasıl ölmek istersen. Kaçmış yataktan düşme de ölüm ya. be. <gülüyor> yataktan düşme kaçmış olasılık? Yataktan düşme merak olasılığımızın etmiyor. olasılığı 2 milyonda 1. Sen en çok yani bir şey mi istiyorsun? Yani popüler bir şey mi istiyorsun? Nadir bulunan. İstiyorsan ben sana tavsiye ettiğimi söyledim yani. Ne yani benim. Başa lamba düşmesi dedi. Şöyle söyleyeyim benim olayın başında ne, nesne olarak konumlandığım bir şey olsun. Yani olayı yapan değil de mesela yılan sokmasında direkt hani aktör oluyor ya insan. Bir yılan var, bir sen var, öyle, evet. ölecek adam var. Bir tren kazası özel. gibi. Mesela, bir tren var, bir öbür tren var. Bir de arada sen varsın. Sen de arada, sen arada ölüyorsun. Evet, ha. böyle bir şey tercih ediyorum. Ben köpek balığı yemesine dönüyorum aslında. Tamam. İlk neğer sen... en güzel Ben şey. solakların sahi kullanması ama dışarıdan gelecek bir meczup solaktan bahsediyorum. Tamam. Sana arı sokması. Hayır hayır, PBS. solaklarını istiyorum ben. Günaydın. Günay ay, aydın, dın, dın. Günay, ay, ay aydın. Aile kasabı. işte altın satır. Aile kasabı. Size özel pırzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın. Et giren yere dert girmez. Altın satır aile kasabanın sunduğu spor gündeminde Demircan tılsım sizlerle Demircan abi günaydın. Topu niye bana atmadın? Topu niye bana atmadın? Demircan bana mı söylüyorsunuz? Bir ne mi sesleniyorsunuz buradan? Yani tek anlamda bir toptan bahsediyoruz yoksa sözü size verme ile ilgili bir şey mi? Boycik topu niye bana atmadın? Teşekkür <gülüyor> e ederim. Şim cevap de... veriyorum. O zaman ben de cevap veriyorum. Sen niye şası oynadın? <gülüyor> ne alakası var oğlum? Ya, sen muzo şey yap önce. Bazı takımlarda topu niye bana atmadın tartışması yaşanır. Dursun. Ankara karar <gülüyor> <gülüyor> ki, kara Bulutları Kaldır Aradan Şarkısının Söylenmesine Devam ediyor biz, biz Buradan Senelerdir Bağırmaktan Artık öyle. Senelerdir Ama Bakıyoruz Ankara Gümüş 18 Takımlı Süper Lig'de Maalesef 4 Puanla 17 Artık Bizim Üzerimizi Ne Oynuyorlarsa Oynasınlar He Deveci abi ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya yani topu kime kime attık? Kim, ne oldu? Ben arada niye kaynadım? Sen kimsin? Topu niye bana atmadın diye bana sordun. Hayır şimdi. Egencim bak senin abi alıp veremediğin. Ama diyeceğim. bana bağırıyorsun Deveci abi. Bana niye bağırıyorsun o zaman? Yarım şeydin hocam şimdi. Ben ne bağırdım? Ben size günaydın dedim bir tek şimdi ya. Sen lider misin? Evet. İşler mi? Ne bileyim ben, evet. Lider. Değil mi? Lider. Doğru. Ankara oyumuz kaçıncı sırada? Eee 16. 17. sırada. bir sıra daha ilerleyeceğiz. Bu hafta da beraber kaldık mı? Kaldık. Kaldık. Peki hala niye bunlar konuşulmuyor da? Beşiktaş'ta topu kim bana niye atmadın? Sen bana niye atmadın? Ben size topu ne topa atmadın? atmadın diye konuşuluyor. He? Neden olduğunu biz bilmiyalım. Beşiktaş da mı topu atmışlar? Topu be dün Beşiktaş Galatasaray maçı yok muydu? Tamam evet. Verdi. Verdi oruç çok Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. Şimdi Beşiktaşlı futbolcular kendi aralarında topu niye bana atmadın diye kavga ettiler mi etmediler mi? Ne bileyim de bize abi ya. ettiler mi? Ettiler. Şey ettiler. Şundan cevabı çok çoklar. Tamam. Tabii tamam. niye bana etmeden diye kaba ettiler mi? Ettiler. Ettiler. Peki bu beşik şey, bu haftanın en önemli maçı Ankara Gucumuzun maçından sonra Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maç mıydı? Evet yılın ilk derbisi. Doğru. Peki çok özür dilerim Ankara Gucumuz üzerinde oynanan Kara Bulutlar. Kalksın aradan. Bir hafta önce, daha bugüne nasıl gelir arkadaş? Bana bir şey ikna et. Bana bir işi isteetsin. Neden diye soracak olursan. Beşiktaş'ın bu haftadan Beşiktaş'ın üzerinden Ankara gücüyle uğraşmaya başladılar. Nedim? Neden? Neden? Neden? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Ne? Neden? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? <gülüyor> nasıl? Nasıl ya? Beşiktaş'ın üstünde Ankara gücüyle nasıl uğraşıyorlar? Nasıl uğraşıyorlar? Pek güzel uğraşıyorlar ege. Pek güzel uğraşıyorlar. Bunlar çarınca benim. Değiller maalesef. Yirmi ders Eylül pazar gününe geliyor mu? Efendim. Yirmi Eylül pazar gününe geliyor mu? Evet. Geliyor. Peki yirmi Eylül pazar günü Ankara günü takip olarak, takip olarak İstanbul'a gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. İstanbul'da çok özür dilerim. Herkesten özür dilerim bu soruyu sormadığını demeyin. İstanbul'da hangi takımda oynayacağız eğer? Ya ama abi şimdi bütün soruları Do ben evet hayır ya, diye sordum, evet. İstanbul'da Beşiktaş'la oynamayacağız mı Ege? Oynayacağız. Yine stadyumuna çıkmayacağız mı Çıkacağız. Sen bunları bilmiyor muydun daha önceden? Bilmez olur muyum Deniz abi. Bir evet. haftadır başka bir şey konuşmuyoruz çok özür dilerim. Daha açık bir şey olabilir mi? Olamaz. Çoluğum çocuğum okula başlıyor. Ben gönül isterdim ki. Gönül isterdim ki ben kendi... Ben kendimi burada kendi aile hayatımdan, aile yaşantımdan basırayım. Ama Ankara kocumuz üzerinde oynanan oyunlar beni bu hazineden mahrum etti. Ne hazinesi ya o? Ne hazinesi, ne hazinesi olabir, o? Ne hazinesi olabilir? Futbol hazinesi olabilir. Maalesef bu böyle. Bu futbol hazinesi sadece bir hazine değil, de aynı de zam zamanda bir hazine olabilir. De. Demezel abi. abi bir hazne, hazne. abi. Ne? Şimdi oh Ankara gücü üstünde Beşiktaş bir oyun oynadı ve yenildi mi? N ne oldu? Şimdi arkadaşlar olaylar çarpa çarmaya başladı. Yani düşmanların planları mı kötü gidiyor? Düşmanların planları bir takım takımları dur. Bazı takımları da harcamaya başladı. Sadece Ankara Gücü üzerinde oynanan oyunlar yüzünden geçen hafta Beşiktaş'ın, yeni dün Beşiktaş'la futbolcular kavga etti. Ben bunu böyle görür, böyle yazarım her yere. Haftaya Ankara Gücümüzü konuk edecek olan Beşiktaş'ta çok, çok bir kenetlenme olacak. Sinet, topu niye atmadın tartışması Ankara Gücü yüzünden mi çıktı? Hayır. Topu niye bana atmadın tartışması, dün Galatasaray Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş'lı futbolcuların kendi araçlarında çıkan bir tartışma. Evet, biz bunu, de öyle Bunu kimse böyle görmüş. Neden? Çünkü hmm. biraz değişik bakmak lazım olaylara. Değişik Anladım. bakmak lazım. Haftaya Ankara Kucuğu'nun Beşiktaş'la oynayacağını Allah aşkına soruyorum kim bilir? Ben bilirim o gönül ben, benim gönlüm yanıyor benim gönlüm Ya bu maç gönlüm. haftalar öncesinden belli değil mi Demircan abi? Haftalar öncesinden zaten oyunlar oynanmaya başlandı aslan bizim üstümüzde anladın mı? Ben bugün istemez miydim Ede. Ben her bir an için benim uydurduğumu düşün Uydurduğumu düşün Tamam isterdiniz Düşündün mü? Evet Ben bunu bugün burada konuşmak bakış demedim ya bugün on şakacı Eylül Pazı yeni okulların ilk günü benim çocuğum var iki tane Allah bellesin şimdi büyük olmasın Zira ile Kara ben onların okul maceralarına tek anlatmak istemez miydim? Bugün İ ben yumurtalarını pişirdim. Güzel üçlü isimlerini yazdım. Orada çıkan olayları, oradaki esprileri, şakaları anlatmak istemez miydim? Güzel ben anlatayım o şakaları. İşte yumurta kaynadı da zira kaynar suya elini soktu. Öbürü de güldü. Siz de top attınız. Bu değil mi anı zaten? Hayır. Ne, ne anı? Ne? Ben onları işte mesela şu anda anlatmak Anlatacak vaktimizde kalmadı Onlara anlatmak istemezmiydim İsterdiniz evet e, İsterdiniz evet Ama... Ama biz istemiyoruz biz zaten bu tip şeyler istiyoruz yani Biraz daha böyle şey söyleseniz Sporla ilgili daha yoğun şeyler anlatsız Biz esas onu istiyoruz zaten evet. ne yapalım bizim yumurtasını şeyini Eğer ben yumurtasını şeyini Nasıl anlatacağım Ankara kucumuzun üzerinde Anlatma diyoruz zaten işte bu, Ona... Düşman elleri varken bu tür düşman elleri var ki ben ne yana dedim? Yazık değil mi bana? Günah değil mi bana? Doğru demiş ha başka arkadaşan. Yani sizi dört bir yandan kıstırdılar. Sadece beni kıstırdılar yine. Seni de kıstırdılar ama Öyle... senin ruhun demiyor, senin ruhun demiyor. Ancak gidersin oraya gidersin buraya gidersin. Nereye gidiyormuşum ben ya? Ancak hunünü yaşarsın. Bugün yatayım yarın kalkayım. ama ben. Tam dört seni önce senden bugünlerde görün adam olarak bir takım şeylerden rahatsız olmam. Herhalde senden de farklıdır. Öyle değil mi? Öyle gibi demiş abi. Öyle gibi. Ya, benim şimdi haklı olduğum hemen ortaya çıkmaz. Buradan herkese söylüyorum. Manyak manyak konuşurdu diye herkes söylüyorum buradan. Demircan Tılısım'ın haklılığı 15-20 gün içinde ortaya çıkar Ne 15-20 günü? En az iki sene. İki sene sonra ortaya çıkacak benim konuştuklarımın mantıklılığı Herkes benim konuştuklarımı bir yere yazsa Aha da şuraya yazıyor Çok daha güzel bir millet oluruz Çok daha güzel bir ülke oluruz ya da Ozan onları biraz daha sistemli söylüyor da Dağınık oluyor çünkü Dağınık oluyor Ben de insanım Ben de insanım Bunu işte unutturmayın size. Benim de duygusal hayatım var Benim de... Telsim'in sunduğu Modern Sabahlar yarın sabah devam edecek.